Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Ulgar Özesim. Kerno nükleer kazasının yıl dönümüne. 11 gün kaldı. İspanya'nın son 30 yılda Kuzey Yarımküle'deki diğer ülkelerden daha hızlı ısındığı ortaya çıktı. İspanya Çevre Bakanlığı tarafından sunulan rapor, Klivar Araştırma Programı'nın İspanya bölümünün raporunda ülkedeki sıcaklıkların 1975'ten bu yana sadece 10 yılda ortalama yarım derece arttığını, bu oranın Kuzey Yarımküle'deki diğer ülkelerin ortalamasından da %50 daha fazla olduğu belirtildi. Raporda kıyı bölgelerindeki deniz seviyesinin de arttığını değinilerek Atlantik kıyısında deniz seviyesinin 20. yüzyıl boyunca yılda 1.4 mm arttığı deniz seviyesinin aynı yüzyılın ikinci yarısında yani bugünlerde ise yılda 2 mm artış gösterdiğini ortaya koydu. Rapor Akdeniz kıyısında ise deniz seviyesinin yine 20. yüzyılın ikinci yarısında yılda 1.2 mm arttığını gösterdi. Bilim adamlarının 21. yüzyılın sonunda yaz aylarındaki sıcaklık artışının 6 derece, kış aylarındaki artışın ise 2 ila 3 derece olacağını, yağış miktarında ise düşüş kaydedeceğini öngördüklerini belirtti. İklim değişikliği hali hazırda İspanya'daki bazı üzüm yetiştiricilerini, üzüm bağlarında gölgelik kurulması, ısıya dayanıklı ekinler geliştirilmesi ve daha serin olan dağ yamaçlarına doğru Kayılması gibi farklı alternatifler bulmaya zorluyor. Akdeniz kuşağında yer alan Türkiye de küresel ısınmadan en çok etkilenecek ülkelerin başında geliyor. Geleneksel olarak her yıl Almanya'da Kiel kentinde kurulu Kiel Enstitüsü'nünce düzenlenen küresel ekonomi sempozyumu bu yıl 28-29 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yapılacak. Türkiye'nin ev sahipliğini gerçekleştirecek olan ve Alternatif Davos sirvesi olarak da kabul edilen sempozyumda dünya düzeninin geleceği açısından önem taşıyan ve küreselleşme sürecinde yer alan konular tartışılıyor. Bunlar dünyanın geleceği için kritik konular. GES'in Türkiye'de gerçekleşmesinde Türkiye'nin yaptığı girişimler ve G20 üyesi olan Türkiye'nin küresel ekonomide gittikçe artan önemi de etkili oldu. Sempozyumda küresel ekonominin yanı sıra toplum, siyaset ve çevre konuları da ele alınıyor. Kiel Dünya Ekonomi Enstitüsü dünyanın önde gelen ekonomistlerinin üye olduğu Küresel Ekonomi Derneği'ni de bünyesinde barındırıyor. GES diğer uluslararası sempozyumlardan farklı olarak tartışma sonucu ulaşılan çözümlerin eyleme geçmesinde katkıda bulunarak hayata geçirilen uygulamaları da gelişmeleri takip ediyor. Ümit ediyoruz ki artık küresel ekonomi değil küresel ekoloji derneklerinin var olması ve bu şekilde prestijli olması gerekiyor. Çünkü... Ekonomi temelde ekolojinin ve gezegenimizin altını kazan en önemli etken. Onun değişmesi gerekiyor. Fransız Nükleer Enerji Grubu Aravaya'ya ait olan uranyum heksaflorit UF6'ya karşı Greenpeace aktivistleri St. Petersburg'da eylem yaptı. Rusça ve Fransızca Rusya nükleer çöplük değildir yazan Greenpeace pankartlar açtı. Uranyum, heksaflorit nükleer santraller için yakıta dönüştürülebildiği için nükleer atık sayılmıyor. Greenpeace, Rusya Enerji Programı Direktörü Vladimir Chuprov, madem bu yakıt değerli neden Areva istemiyor diyerek Rusya'nın nükleer atık geri dönüşüm için gerekli teknoloji ve finansal kaynağa sahip olmadığını da belirtti. Geçtiğimiz hafta Greenpeace, sivil nükleer enerji kuruluşu olan Rosatom'u, saklı nükleer atık ticareti yapmakla suçlanmıştı ve tren raylarını sökerek eylemde bulunmuştu. Bu eyleme karşılık Rosatom uranyum Teslimatı Sözleşmesi 2010 tarihinde sonlanacağı için bu eylemlerin aslında var olmayan bir soruna yönelik olduğu açıklamasında bulundu. Halbuki Greenpeace, Areva'nın CEO'su Anne Levergon'a bir ay önce Rusya ile sözleşmenin fesi için istekte bulundu ama isteğine bir cevap alamadı. Yasalar ve kamuoyunun tepkisi hiçe sayılarak Türkiye'nin dört bir yanında yapılmak istenen hidroelektrik santraller mahkemeler tarafından birer birer durduruluyor. Rize'nin Fındıklı ilçesinde bulunan Abu Çağlayan Deresi ve Çayeli Senoz Deresi üzerinde yapım planlanan HES projelerine verilen emsal niteliğindeki yürütme durdurma kararlarına peş peşe yenileri ekleniyor. Bu kararlarla Türkiye'de yapımı planlanan 2000'e yakın HES projesinin büyük kısmının hukuk dışı olduğu anlaşılıyor. Şu ana kadar 20'nin üzerinde regülatör ve HES projesi çeşitli aşamalarda durduruldu. Her bir HES projesi, kamu kaynaklarının kaybına, doğal mirasın tahribatına ve HES yapılan bölgelerde pek çok toplumsal soruna neden oluyor. Türkiye'nin su politikasının ivedilikle değiştirilmesi gerekiyor. Alınan mahkeme kararları, doğa tahribatı ile ünlü devlet su işlerini bünyesinde barındıran Çevre ve Orman Bakanlığı'nın dayattığı bu yanlış politikanın ne kadar yıkıcı olduğunun bir belgesi niteliğinde. 20'sine daha fazla eklenmeden çok önemli adımlar atılması gerekiyor. Bakanlık, devlet su işlerinin misyonunu yeni baştan tanımlamalı ve DSI'yi de yeniden yapılandırmalı. Sizler de güneş ve rüzgar bize yeter diyorsanız nükleer.greenpeace.org adresine girin ve nükleere hayır deyin. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 11 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin Geleceği